Yusuf'u gören kadınlar ellerini kesti. Hakkındaki dedikoduları öğrenen Züleyha, Mısır kadınlarını imtihan etmeye karar verdi. Hanım, o kadınların kendisi aleyhindeki bu dedikodularını işitince, onları konağına davet etmek üzere davetçi gönderdi. Onlar için dayanılacak yastıkları olan mükellef bir sofra hazırlattı.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 Allah için bu bir insan olamaz. Bu pek kıymetli bir melek, başka bir şey değil, dediler. Yusuf 31 Ayet-i Kelime'deki dayanılacak yastıklar manasına gelen müttaka'an kelimesi yemek meclisi şeklinde de anlaşılmıştır. Çünkü onlar, mağrur insanların adeti üzere yerken, içerken ve sohbet ederken arkalarına dayanırlardı. Bu sebeple dayanarak yemek yeme adeti yasaklanmıştır. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben bir yere dayanarak yemek yemem buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Rasul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüz güzelliğini ifade sadedinde, onu Yusuf aleyhisselama kıyasla şöyle der, Mısır ahalisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün güzelliğini işitmiş olsalardı, Yusuf aleyhisselamın pazarlığında bir kuruş dahi harcamazlardı. Züleyha'yı kötüleyen kadınlar, Resul-i Ekrem'in parlak alnını görselerdi, elleri yerine kalplerini keserlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Siretinin de sureti gibi güzel olması için devamlı olarak dua ederdi. Aynaya bakarken ahlakı güzelliğe vurgu yapar ve Allah'ım yaratı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Ya Rabbi, beni ahlakın en güzeline ulaştır. Şüphesiz ona ulaştıracak olan ancak sensin diye dua ederdi. Mısır kadınlarının,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 Allah'a sığınıp O'nun emirlerine sarılmaktır. Nitekim Yusuf aleyhisselam da Rabbine sığınarak felaha ermiştir. Bunun üzerine Rabbi O'nun duasını kabul etti ve kadınların tuzaklarını O'ndan uzaklaştırdı. Çünkü O hakkıyla işiten ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Yusuf 34 Allah Teala muhafaza etmedikten sonra hiçbir kalp velib ki peygamber kalbinin kemaline sahip de olsa beşeriyet icabı dünyanın tuzaklarından birtakım arzulara meyletmekten nefsin fısıltılarından ve şeytanın vesveselerinden emin olamaz. Kendi kendini koruyamaz. Nitekim daha evvel geçen ayeti kelimedeki.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 Yusuf 38-40